onu geçmeye yaklaşamazlardı. Günün birinde, devesiyle gelen bir bedevi, adbâ'yı geçti. Bu durum, Müslümanlara ağır geldi. Durumu anlayan Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem, şöyle buyurdu. Dünyada yükselen bir şeyi alçaltmak, Allah'ın değişmez bir kanunudur.